Efendim, namazda telefon çaldığına tek il, tek el ile telefonu sessize alabiliyorsak namazı bozmadan e, bu şekilde telefonu sessize almak namazımıza bir sıhhat e, engeli teşkil eder mi? E, Ameli kesir dediğimiz şey dışarıdan birisi baktığı zaman namaz kılana acaba bu namazda mı yoksa değil mi diye bir tereddüt geçiriyorsa hı hı. ve bu namazda değil galiba diye. Böyle bir kanata varıyorsa bu kişinin namazı bozulur. Ama böyle değil de mesela kişi namazdayken e, e, durmuş camide veya seccadesinin başında e, fazla hareket etmeden tek eliyle veya tek parmağıyla veya tek eliyle çok kısa bir an içerisinde telefonunu kapatma imkanı varsa o zaman e, bu kimse telefonunu muhakkak surette kapatmalıdır, kapatır ve bundan dolayı da namazı bozulmaz. Diyelim ki telefonunu çabuk kapatamadı. Bu takdirde namazı bozmalıdır. Yani namazı bozup telefonunu kapatmalıdır. Ta ki başka insanların namazını bozmadan. Bazı fıkralık olaylar da oluyor mesela. E, onu da belirtelim. E, namazdayken telefonunu çıkartıyor. Diyor ki ben şu anda namazdayım diyor. Telefonu kapatıyor cebine koyuyor namaz kılmaya devam ediyor. <gülüyor> eyvah, Bu şekilde eyvah. de namaz bozulur. <gülüyor>